İsteğe bağlı Bağkur SSK emeklisi olmak caiz midir? Biz prim ödeyip maaşımızı fazla alacağımız için olur mu? Şeylerde kanuni düzenleme var. Yani isteğe bağlı sigorta e, şeklinde bir kanuni düzenleme var. Mesela devlet e, kişiye emeklilik hakkı tanıyabilir. Çalışanlarına e, işçi olsun memur olsun emekli hakkı tanıyabilir ve devlet e, fazladan e, tebaasına yani kendi emrinde yaşayan veya kendi ülkesinde yaşayan insanlara bir hivede, bağışta, insanda bulunabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. İsteğe bağlı sigortalarda da kişi belli bir prim ödüyor, aylık prim ödüyor ve devlet ona bir süre belirliyor. Şu kadar yıl, şu kadar süre ödeyeceksin ve bunun sonunda da, emeklilik maaşı alacaksın gibi hem onu sigortalı kabul ediyor hem de böyle bir emeklilik veriyor. Bu devletin insanlara bir hizmetidir. hizmetidir. İsterse bu 5-10 senede bu parayı geri alsın hiç önemli değil. Çünkü devlet dediğimiz gibi vatandaşlarına bir ihsanda hibe de bulunabilir. Evet.